الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الحمد يواح في نعمه ويكتف مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا وصى تناع عليك وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصديقه وخليل خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا أما بعد فإن الله اتق الله أطيعه إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين نصيب قالوا في متمتم قالوا قمنا نصنع في الارض ايه الله Hicret, evimizi, ailemizi, anda ahumanımızı bırakın. Bir bendele başka bir bendeye. Hakikatı ise, mençeden kainatın sahiline gürümenin adıdır. Hicret, akideniz, imanınız van ezmenin Allah Resulü Aleyhisselam neden Medine'den Mekke'den Medine diye ediyor? Arka planına bakınca Mekke'nin bütün sokaklarının daim nehrinden çıkan bir karar gereği tutulduğunu şehre göre Mencenin içerisinde bir mecburla karşılaşacaksınız. اِنَّهُ كَذَّابُونَ O atalarının dinini yapmayan birisidir. Sözüne itibar etmeyin diyen Menceliler tarafından tutulmuş. Şemlinin içinde acı var, ıstıram var, gözyaşı var. Tâir, hakikat-ı Kur'an'ı yeylemletmiş. Medine'ye Ya Benbe'yi gidiyor. Emrin, gelişim, duruşum, davan, başımız, gözümüz üzerimlere araşır Ashabı gidiyor, kendi gidiyor. O gidişe birkaç başlık altında bakalım. Hicret ailemizi, çocuklarımızı Allah için terk etmenin adıdır geri geldiği zaman. i̇bn Hişam rivarit ediyor. Ebu Seleme Medine'ye hicret edecek yavrusunu eşi Muzeleme'yi almış. Hanımının akrabaları yolunu kesiyor. Gidemezsin. Bizim kızımızı Deceksen, ver bizim kızımızı. Eşini alıyorlar Ebu Seleme'nin. Eşini alınca Ebu Seleme'nin ailesi de siz nasıl gelinimizi oğlumuzdan ayırtınız diye o Seleme'nin da alıyorlar. Tek başına Ebu Seleme Medine'yi cez Geriden bir gözü yaşlı eş bırakılmış. Hem kocasına ağlıyor, hem de çocuğunu elinden almışlar, göstermiyorlar yalnızına alıyor. Hadi sabah abdaha geliyor, Tabii ki hatta Tunisi'ye gece karadıncaya, karanlığı güzel Söyleme. Sonra biri çıkıyor diyor ki Artık yeter Sabahtan güneş batınca kadar Emdahta şu valide Bu karının iniltilerinden Bizim yüreğimiz parçalanıyor Müsaade edin Müsaade ediyorlar Yavrusunu veriyorlar Mekke ile Medine arasını Tek başına kat edin Yolda Osman bin Talha karşılıyor, onu refahat ediyor, Medine'ye getiriyor. Ebu Seleme, önce eşini, yavrusunu Hazreti Resulullah için terk ediyor. Geride ağlayan bir ve eş sıralıyor. Hicret bu. Damra bin Kays, yaşı ilerlemiş. Mekke boşalınca mustadatlarla birlikte bir şekilde kalmış. Ne zaman ki Mekke semalarında اِنَّ الْمَذ۪ينَ تَوَفَّا عُقُونُ مَنَائِكَةُ ظَالِمِيَاً حُس۪ينَ قَالُوا فِي Siz neden bu şehirde kaldınız? Melekleri canlarına alınacağını sorduğu <gülüyor> zaman قَالُوا فِي al. Gücümüz yok gidemedi. Öyle mazeretle gideri sürecekler. Bu ayet tutununca diyor ki ben usta zatlardan olamam. Alın beni. La'ebi Fuhadi'in Leyla'bi Mekke Hazreti Mustafa'yı içinde barındırmaya Mekke'de bu gece kalamazı davranı ayet bilmeyince oğulları da ediyor. Koyuyorlar bunu bir biri bir tarafından tutuyor, çıkıyor o şehirden, kendine gidiyor ki orada ruhumu teslim ediyor. Medine'de bu konuşuluyor, muhacir dolamadı damra, Medine'ye varamadı damra, Allah katında muhacir batmayan ama buradaki az ve imanıyla yollara düşen damraya müjdemel olsun onun hicretinin nedirini bizzat kainatın sahibi görecek. Allah Resulü Aleyhisselam şehirden ayrılacak var birisi yatakta beklemesi gelirdir çünkü Hazreti Cebrail geliyor لَا تَبِذْ هَذِهِ لَيْلَيْ لَا اَلْتِرَاجِ اَلَّذ۪ي كُمْتَ تَبِينِ تَعْلَيْنِ Her gece yattığın yatağında olmayacaksın bu gece. Çünkü dağınlarca karar almış. Allah suyu şehit edilecek. Hazreti Ali'yi çağırıyor. Cübbeni giyecek, yatağında bekleyeceksin. Hicret Ölümün mukadder, belki muhakkak olduğu gece Peygamber Aleyhisselam'ın yatağında onun adına yatıp hakikatin sultanını beklememin namıdır. Hicretinin arkasında bu kahramanlar var. Diyor ya Hüsa, Mekke ile Medine arası yollar. Çizik çizik hasret, yarası yollar. Her noktası bir başlangıç. bir. Git gide Allah'a varasıyorlar. Elbibi ona varmışlar. Bir kahramanlık göstermişler. Kimi eşini, evini, hanını, hanımarını, kimi de Hazreti Sümeyye gibi bütün dünyada nereyi varsa geride bırakıp Peygamberin içe Gidip değiştirmişler. Hicret bu davyelerine baktığımız zaman bir de bize şunu anlatın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ellerinin kandırırsa kainatın sahibi o şerri helaf eder. Geri çekiliyor, Medine'ye gidiyor ve sonra onları küfürden kurtarıp İslam'ın aydınlığına taşıyabilmek için On bin kişilik bir orduyla eski düşmanlarını şehre veriyor. Onların hayatı Allah Resulü Aleyhisselam'ın iki tuzakları arasından çıkacak kadar ababı. İlk konuşması: Kaleden Rıb Alimun Yaum Yaşırullahumun. Size Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum. Her ne kadar bu şehrin havası Suyu bana çok gördüyse sizde bugün size hazırlama yok enkum tulaka hepiniz serbestsiniz evinize gidin yeri çekinim sonra yürekleri fet etmenin adıdır hicire Efendim bu başlık altında daha çok şeyler taahhüt edilebilir daha neler neler söylenebilir her söylenecek söz kitap çapında bir tefsir belki gerektirir. Ama bütün bunların ötesinde şunu söylemeniz de gerekir. Hicreti anlamak, yaşamak, belki haddimiz olmasa da onun konuşma bahtiyarlığına ermek bizim adımıza dünyanın en büyük şerefidir. O şeref de yaşamadı, o şeref de damaraların gibi kainat Ela en aslan